Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayata ölçüler programında birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyettesiniz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah, Allah afiyetler versin. Allah razı olsun. Yoğunluğunuz var. İnşallah <gülüyor> Elhamdülillah Yoğunluğu olması bir insan nimet Elhamdülillah, Elhamdülillah. E, Geçen programımızda e, Yetişmiş insan Konusunu müzakere etmeye Başlamıştık e, kaht Rical Adam kıtlığı Osmanlı'dan evet. bu yana e, İslam dünyasının Gündeminde olan konu e, Bugün de Bir anlamda İslam dünyasında Büyük nüfusa rağmen Yetişmiş insan noktasında Sıkıntı çekildiği genelde Kabul ediliyor Yani hem bu sıkıntıyı Değerlendirelim hem e, Bu açığı Biz nasıl kapatabiliriz Bu insan sermayesi açığını Nasıl kapatabiliriz e, Gençlere ne söyleyebiliriz Nasıl bir Kendini yetiştirme ee, yolu açabiliriz dini ilimler dini olmayan ilimler diye bir tasnif yapılabilir mi ee, yani gençlerin dini ilimler alanına yönelmesiyle e, dini olmayan la dini mi demeli artık alanlara yönelmesi arasında Dine yandan bakan diyelim Dinsiz bir alan olmaz <gülüyor> Dinsiz bir alan olmaz Onları bir değerlendirelim Bir şey var Bu hafta tartışma hocam Biliyorsunuz Amerika'yı Kim keşfetti? Kristof Kolob'dan önce Müslümanlar Amerika'ya gitti mi? İşte Amerika'nın haritaları Çizilmiş miydi daha önce Müslümanlar tarafından? Yani orada da bakın harita çizmek, piri, reis vesaire gibi tarihte e, büyük e, insanlar yetiştirmişiz farklı ilimler alanında. E, bir ara e, Cumhurbaşkanımız da dedi e, bunlara inanmayan işte bizim ecdadımızın karadan gemi yürüttüğüne de inanmaz falan dedi. Yani bir dönem karadan gemi de yürütülmüş. Ya yani Bunların hepsinin arkasında hakikaten e, ilim var değil mi hocam? Birikim var. E, oralardan buralara gelmişiz. İsterseniz hocam böyle küçük bir mülaza koyayım ben. <gülüyor> Buyurun. Amerika'yı keşfeden tartışılır ama yaratılanı tartışılamaz. Allah yarattı <gülüyor> <gülüyor> Bu kesin. Amin. Bunu, yani. bunu tartışan var mı hocam? Onu, o tartışma götürmez e, e, bir amen. konu. E, tabii ki ama sonuçta biz insan alanından bahsediyoruz hocam. İnsan alanını da evet. ortaya konan e, beceriler yapılabilenler. Yani İslam e, ilme e, büyük ehemmiyet vermiş. Ama... Bir açığımız var. Bunu daha önceki programımızda da konuştuk. Bir açığımız var. İsterseniz bugün biraz daha önümüze bakalım ve yani gençlere bir şeyler söyleyelim. Kendimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Yani genelde sizler de böyle sohbetlerinizde bu tarz sorularla karşılaşıyorsunuzdur. Ya nasıl çalışalım hocam? Neye yönelelim? Yani bize ne tavsiye edersiniz gibi sorular soruluyordur. yani, yani radyo dinleyicilerimiz için de bu program iyi takip edilen bir program hamdolsun. Hmm. Onlara e, neler söyleyebiliriz? Ya yani nasıl bir e, kendilerine yol çizsin diyelim ki. E, yani dedik ki ya bu insan açığını sen kapat arkadaş. Yani bir genç dedi üzerine alındı bu sözü ve nasıl kapatayım diye sordu kendime nasıl emek vereyim? Özgül ağırlığımı nasıl artırayım diye kendine sordu. Neler diyebiliriz? Biraz uzattım ama. Estağfurullah hocam. E, bir işi halledin de hep uzatın. <gülüyor> Yeter ki bir çağrı verin. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela hocam insanın genç veya yaşlı mükerrem olduğuna inanıyor olması lazım. Hiçbir insan kendisini sıradan görmemeli. Belki de bizim sorunumuz sıradanlığımızı veya sıradana bile rahmet okutacak şekilde ikinci tip olduğumuzu, bu topraklarda zenciler gibi olduğumuzu inandırıldık. Evet. Diyeyim ben, inandırıldık diyeyim. Ee, bu nedenle bir Müslüman Rabbimin cennetine layık görülüyor isem imanım sayesinde. Nedir ki dünya veya dünyadaki herhangi bir keşif ben ona layık olmayacağım? Evet. Önce varlığımızın Mükerrem olduğunu, Allah Teala'nın üzerimizdeki nimetlerinin sayılamayacak kadar çok olduğuna ve bunlar bize verildiğine göre yani Allah Teala bize bir nimet ihsan ettiğine göre insanlık başta Müslümanlık e, gibi büyük nimetler elimizde olduğuna göre ben e, herhangi bir insandan herhangi bir kaşiften herhangi bir e, kaliteli bilinen insandan farklı değilim geri değilim Buna inanmak birincisi hocam. Ben Allah'ın mükerrem bir mahlukuyum. Rabbim beni cennetine koyacak. Bunun için uğraşıyorum. Ne ki dünya tamamı cennetten kıymetli olsun. Cennete layık bir insan. Neden dünyada çok önemli bir meziyete layık olmasın? Önce bunu evet. bir numaralı konu bu hocam. Hoşça bak saatına hani, kim diye bir şey var. O belki hani Tasavvufi mer, bir. merhamet et. Kendine hmm. filan gibi affolursun gibi bir umutla belki söylüyorum. Evet. Ben daha fazlasını söylüyorum. Evet. Ben niye basit olayım? Ha Peki o zaman ben e, bir şey mi keşfetmem lazım? Veyahut da işte Halet bin Velid gibi elinde yedi tane kılıç kırılan bir pehlivan mı olmam lazım? Hayır. Ben mükerremim. Bu en büyük gerçek. Yani ben sıradan değilim. insanım. İki. Beni Rabbim muhakkak bir şeyin kâşifi olarak yaratmıştır. Herkesin biraz önceki örnekte olduğu gibi Amerika'yı keşfetmesi gerekmiyor. Amerika bir defa keşfedilecek. Evet. Herkesin bir bilgisayar icat etmesi gerekmiyor. Herkesin bir tatlı bulup Tatlı menüsü ihtas etmesi gerekmiyor e, 7 milyarsa insanlık Rabbim bir tanesini boş yaratmamıştır Herkese bir vazife takdir buyurmuştur Allah bu dünyada Anneler babalar olarak e, Çocuklarının mesuliyetini Allah katında taşıyanlar Bir İki e, Biz Bir şey yapmak için bu dünyada var olduğunu düşünen gençler olarak arayışımız ne için yarattı beni Allah ben ne keşfedebilirim hı hı. ümmetime ne katkıda bulunabilirim ee, insan olarak mükerrem olup Allah'ın yarattığı tarzda kaliteli bir insan diye nasıl kayıtlara geçebilirim bunu aramalıyız biz. Ana, ana motivasyon bu Çünkü kesin Allah beni bir şey için yarattı. Ve onu yapmadığım zaman ben, yaratılış gayem olan, işte kulluğu falan konuşmuyoruz. O herkesin vazifesi zaten. Bir iş için Allah beni yarattı. Bu farklılığı da bana lütfetmiştir o. Kıyamet günü dirildiğimde ben, senin yüzünden şu boşluk oldu diye sorulacak muhakkak. Aramadım, araştırmadıysam. Evet, evet. Anne baba ihmal ettiyse bunu, anne baba da hesap verecek. O zaman sanki rüşt yani insanın rüşte ermesi böyle bir idrake uyanması ile, ile başlayacak. başlıyor. Evet. Yani sadece biyolojik rüşt değil evet. aradığımız rüşt. Evet. Ee, yani biyolojik olarak bıyıkları falan çıktı çocuğun, aşık oldu falan. Ya bunlar hayvanlarla ortak paydamız aslında bizim. Evet. Ama insan olarak mükemmelliğimizi Rabbimizin yarattığı bu azametli yapının ...hak ettiği yere oturtmak... ...diye bir derdimiz hmm. olmalı. Bence hocam... ...Kuran'ı öğretirken... ...Kuran'ın bu yönünü... ...benim hayat kitabım olduğunu öğretmek bir numara... ...Elif düzünü öğretmek iki numara olmalı. Çocuğa... E, yani ...önce... Kuran benim hayat kitabım idrakini kazanmalı Sahiplensin 114 suresini bilmese Fatih bilse ise yeter on hocam. Evet. Fatih abi insanı melekleştirir. Aynen evet. Ama evet. tamamını bilip de ne kitabı olduğunu bilmeyenin vaayalı ki kıyamet günü. Evet. Yani o şekilde peygamberimi seviyorum mesela, değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Evet, Fakat bir soruyu anneler babalar tefekkür etmeliler. Hiçbir Yahudi yoktur ki Musa Aleyhisselam'ı Sevmesin Hiçbir Hristiyan var mıdır İsa Aleyhisselam'ı sevmiyor İsa'yı sevmeyen bir Hristiyan var mı Olabilir mi yani Hristiyan evet. denmez ona zaten tabii, tabii. Peki o sevgi kıyamet günü onları cennete koyacak mı İsa'yı seviyor Musa'yı seviyordu diye evet, Tek başına olmayacak yani. Ebu Bekir seviyordu adı anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem O sevgi onu cennete koyacak ama Evet e Şimdi buradan yani bir örnek vererek üzerine hı hı. gidiyorum anneler babalar İmam Hatip sesinde Kur'an medresesinde çocukları eğitenler bir e, mekanda oturup insanlarla hiyailim ümit okuyup Müslümanca yetişmek için bir ders yapanlar biz Peygamber Aleyhisselam'ı sevmeyi Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı sevdiği gibi mi sevme olarak anlıyoruz yoksa iz sürme sevgisi mi diyoruz biz buna? bu Bekir radıyallahu anhinki iz sürme sevgisiydi evet. Uğruna fedakarlık sevgisiydi evet. Ama bakıyoruz Hristiyanların ve Yahudilerin Peygamberlerinin sevgisi Hiçbir işe yaramayan Bilakis başlarının belası olacak olan bize Kıyamet günü sevgi bu muydu diye de Bir de hesap sorulacak onlara muhakkak evet. O yüzden Bir gencin hocam Her şeyden evvel Yani mükemmel insanlık Diyelim Başka bir isim koyalım. Allahu Teala'nın yarattığı gayeyi arayış diyelim. Evet. Siz bunu rüşt sahibi olmak olarak... İsimlendirdiği yani o hani daha rüşt denir ya yani ilk hani bilinç haline gelme durumu ee, bir çocuğun orijinal düşünme evet gibi, orijinal düşünme o... şimdi orada bir uyanış sağlanması lazım diyorsunuz. Hayat gayesi. Bunu da örneklerle evet. işte açtık. Hı -hı. Kitap okuma, Kur'an okuma, evet. peygamberi sevme, dava sevme, İslam'ı, Müslümanlığı evet. kabullenme, ya Müslümanım diye iftihar etme. Bunları ya orijinaliyle yakalayacak genç ya da bunlar onun adeta, adetayı böyle altını çizerek söylüyorum, uyuşturucu malzemesi olacak. Ne demek? Yani. İşte Hristiyanları İsa Aynen. uyuşturdu. Evet. İsa evet. sevgisi. Evet. Yahudileri Musa sevgisi uyuşturdu. Evet. Bu ne biçim uyuşu ki Musa sevgisini bakarak Musa'dan sonra gelen bir sürü peygamberi öldürdüler. Evet. Musa standartlarında Onu değildi. Onu O bir üst şeye gitmesi gerekiyordu. Gidemediler. Biyolojik sevgide kaldılar. Evet. Dava sevgisine, evet. fedakarlık sevgisine ulaşamadılar. Kaldı ki hayatında da Musa Aleyhisselam'a eziyet ettiler evet. yani. Ne biçim sevgiyse bu. Dolayısıyla bizim İslamlığımız, insanlığımız orijinali üzerinde evet. orjinali üzerinde olmalı. Orjinali üzerinde Olup olmadığını anne baba araştırmalı, muallim, murabbi kimse araştırmalı. Bir genç ne kadar kitap okudum ben, ben ziyade kitap okuduğum bir seneden beri ne kadar mesafe katettim diye başlamalı. Araştırırken kendisini. Evet. Ali Rabbim beni çok kaliteli bir iş için yarattı. Bu işin adı belli değil. Belki ben de bunu tespit edemeyeceğim de benden dört nesil sonra insanlık bir işi geliştirirken dört asır önce filan yerde yaşamış birisinin şu sözü insanlığa mal oldu da bugün bu hale geldi insanlık övündü diyecekler belki de. Sonra biz keşif derken mesela önümüzde şu kalem var bu kalemi keşfedip yazıyı sağlama olarak bir keşif diyoruz halbuki büyük oranda bütün kaşifler bir şeyden etkileniyorlar. Hani nasıl güvercine bakıp uçağı keşfediyor hı -hı. insanlık. Mesela ya da işte buldum diyor böyle arşimetin hani suyun kaldırma gücünü bulması hı. hadisesi. Hamamdan çıkmış koşmuş buldum buldum diye. Yani bunlar temel kay, gibi bir şey midir? Onu yani, da bilmiyoruz ama. ama bir, bir şey kesinlikle. var tabii. Bir uyarıcı Öyle oluyor o... yani rüyada görüp keşif yapmıyor insanlar Tabii, balığa bakıyor ona göre balık niye batmıyor onu evet. düşünüyor yani kelebeği inceliyor evet. bir ağırlık keşfediyor herhalükarda benim iyi insan, mucit insan kaliteli insan, kalıcı insan hangi ismi vereceksek artık bunlardan biri olmam benim aynada izler gibi kendimi izleyebileceğim bir zaman ve mekanda olması gerekmiyor Evet. beni melekler takdir etmeli yaratıldığı gayeyi doldurdu o gayeyi gerçekleştirdi melekler demeli Allah'ın kulları olarak insanlar da demeli şüphesiz evet. ama bunu ben duymam şart değil duysam iyi olur Duyma. bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de e, Tevbe Suresinin 105. ayeti olması lazım ayet rakamı şu anda tam aklımda olmayabilir e, Allah-u Teala buyuruyor ki çalışın siz çalışın. Allah görecek. Peygamberi görecek. Müminler de görecek. Merak evet. etmeyin. Yani çalışın. Bu ayeten münafıklara hitap ediyor. Madem tövbe ediyorsunuz çalışın görsün Allah. Görsün hmm. peygamber. Görsün müminler diye. Hem de mümine de hitap ediyor. Evet. Merak etmeyin çalışın. Görür Allah çalıştığınızı, Peygamberi görür. Ama müminler de bir şey görüyorlar demek ki. Müminler de görüyorlar. E, onur duyuyorlar. Evet. Yetiştirmekle. Evet. Burada ee, özellikle vurguladığım, e, teyit etmek istediğim şey, Üstadım, genç şuna inanmalı. Ben asla boş değilim. Çünkü Kur'an-ı Kerim abes yaratmadık kimseyi diyor. Evet. Hiçbir genç. E peki malzallah organlarının ya dolgu malzemesi değilim. Değilim. Yani. Evet. Velev dolgu malzemesi isem de Allah'ın bir sanatının dolgu malzemesi. Nereye dolacağımı bilmeliyim. Dolduğum yer çok önemli evet, hocam. Evet. Yani bir hastanın dişine konan bir alçıyla, evet, evet. maden ocağında kalan bir alçı aynı değil herhalde. Yani Dolgu dediğimiz basit bir şey değil. Evet. Do müminlerin insanlığa hizmeti, kulluğu, cihadında Doğal malzemesi olsam ben nane ne isterdim Allah'tan ya? Evet. Şair diyor ya senin kılıcında bir kapza olsaydım, yani kapzanda evet. şey, evet. kapzanda bir yani evet. parça olsaydım, olsaydım. Bir, ne kadar evet. ne kadar değerli bir şey? Doğru. dolgu malzemesini basit görmüyor, o da önemli evet. bir iş. Evet. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hizmetinde bulunan sahabiler daha büyük hangi şerefe erebilirlerdi onun suyunu getirdiler, evet. temizliğine yardım ettiler onun atının üzengisini tutmaktan şerefli ne var bu dünyada dolguyu da kabul evet. ediyoruz Bir işe yarayan dolgu i̇şe yarayan, evet. burada hocam birinci noktamız bu yani bunu nasıl izah edeceğiz bunun için yüzlerce briefing mi yapılır yüzlerce ikna çalışması mı yapılır ama her şeyden önce anneler babalar Allah'tan korkup çocuklarını bu büyük hedefe teslim etmek üzere büyütmelidirler Mesela bir çocuğa defalarca e, kullandık bu örnekleri e, programımızda. Yani anne ve baba çocuğunu tahkir eden cümleler kullanıyor. Sinirleniyor Hı, sen işte. Sen adam olmazsın falan. Adam olmazsın veya adi bir hayvana benzetiyor. E, i̇şte şöylesin böylesin diyor. Bu bir defa ağızdan kaçtı unutuldu diyelim. Ama günde üç defa bunu söyleyen bir anne ve baba. Sonra da o çocuğun büyük olmasını bekliyor. ...büyük olmamaya alıştırılmış biri... ...büyük olmuyor. Evet. Sabredecek anneler, babalar... E, ...peygamberlik... ...makamı hariç... ...her şeyi yapabilecek benim çocuğum diye... ...yetiştirecekler. Evet. Bir, büyük iki... Misyon. A, büyü, büyük misyon. E, anne baba bunu çocuğuna deva görmedikten sonra... E, ...niye başkası... ...senin çocuğunu böyle yetiştirsin ki? Bir, ikinci olarak da üstadım... ...bir okul... Müfredatı Dört yıllık bir okulun Herhangi bir okulun müfredatı Bir eğitim ve öğretim Çalışmasıdır Buna itiraz etmeyiz Ama bir insan değildir bir okul Mesela Dört yıllık Bir lise dönemi Bir gencin Ebedi kimliğinin ölçümü değildir Üstadım evet. Bu çocuğa zulüm olur Genci harap ederiz çünkü bu toprakları bugünlere getirenler, ümmetimizin büyük insanları, hatta Avrupa'nın büyük adamları lise mezunu değiller hocam. Evet. Yani tamamı lise, üniversite mezunu insanlar değiller. E, kaldı ki bugün Türkiye'de 100 iş adamından, merak ediyorum 5 tanesi yüksekokul mezunu mudur üstadım? Çoğu liseden terk onları. Evet. Lise mecburi değildi okuyama evet. Yani bugün Yüz bin insan yani çalışan Şartları yırtarak yükseliyor bir yerde de hocam Belki yani... de lise okusa O da evet. böyle büyük bir iş adamı olmayacaktı Olmayacak. evet. Dolayısıyla iş adamlığı Fena bir şey değil hocam On bin insanın ailesini rızık taşıyorsun sen Belki eğitimde Böyle şablonlama tarzında olmamalı da yani zihin açıcı. Yani sizin şimdi burada ifade ettiğiniz o ufku önüne koyacak. Sen büyük yerlere atılabilirsin. Bizim buradaki işimiz de sana onun heyecanını vermek, belki onun ipuçlarını vermek gibi olmalı. Ama değil mi eğitim öyle evet. olmalı da eğitim evet. şu anda oğulun okulun prestiji ucu olacak filan imtihanda birinci Çıkmandan başka bir hedefi yok okulun evet. Devlet de zaten eğitime böyle bir hedef çizmiyor ee, Şöyle bir yanlışlık oldu tabi ee, Bu cumhuriyet dönemine intikal edildiğinde e, Hepimizin bildiği gibi e, Nihayetinde ideolojik bir eğitim sistemi kuruldu Yani yeni insan modeli yetiştireceğiz evet, evet. diye Ahlak din her şeyin sıfırlandığı bir eğitim modeli kurdular ...hala ondan da kurtulabildiğimizi söyleyemeyiz. Evet. Hala çocuk dünya çapında bir zeki bir çocuk olsa bile... ...filan kıyafeti giymeden okula gelse sınıfta kalıyor mesela. Evet. Ya bu çocuğu kaybetmeyelim bir gömlek uğruna gitmesin bu çocuk denmiyor. Evet. Veyahut da mesela filanca e, müzik dersinden kalabiliyor çocuk... ...ses yeteneği yok diye yahut hesabı yok... ...veyahut da nice filozof çapta bir insan matematikten kaldığı için... E, yani her bu örnekleri çoğaltmaya Gereğimiz yok Şu andaki sorunumuz da o değil Ama eğitim Dört yıllık bir eğitim Çocuğumuzun ebedi kimliği Olarak kabul edilmemeli Bir basamak yani, olarak görülmeli sadece Anne baba hocam? Acaba orada da biraz düşünsek Yani eğitim Müessesesini ortadan kaldırmak Mümkün değil Gerekli, yani, değil lise, değil gerekli de değil Yani Bütün zamanlarda Eğitimin bir müessesesi olmuş Yani Türkiye'de de böyle bir gerçek var Ya ister dini eğitim diyelim Kur'an kursu, medrese, imam hatip vesaire Ya da ana baba eğitimi diyelim İster işte seküler okullar diyelim Bir okul eğitim müessesesi gerçeği var Yani oralarda Mesela bir eğitimci nasıl bir şey yapmalı yani e, nasıl bir rehberlik yapmalı gence çocuğa çünkü ona biz bir insan malzemesi sunuyoruz ve oradan bir şey yani biraz önce anne babalar için söylediniz kendi çocuğunda neyi görmeli belki oraya da biraz daha vurgu yapmak lazım yani anne baba e, yani kendisine emanet edilen e, çocuğu nereye sevk edecek bir kendi içinde hazırlık sahibi olmak orada da problem var değil mi ya yani ana babaların ufku olmayınca çocuğa neyi verecek öğretmenin ufku ya olmayınca anne babalar öğretmene itimad ediyor yani evet. verdik iyi öğretmen buldun diyor. diyor öğretmen de hiyerarşi engel gösteriyor evet. okulda iyi eğitilmemiş buluyor evet. bence hocam öğretmenler iyi öğretmen şöyle düşünüyor ben işte yüz seksen saat Diyelim toplam ders verirsem helal olacak bana bu maaşım. Aman işte veyahut da haftada 30 saat diyelim. Aman haram girmesin maaşıma evet. diye düşünüyor. 51 dakika üzerine zil çalınca dışarı çıkıyor. Bu kağıt üzerinde doğru bir hesap hocam. Öğretmen birinci ile 50 dakikayı dersinde meşgul kitabı açtırıyor, çalıştırıyor talebiyi Bu öğretmen helal yiyordur. Buna hiç kimse itiraz edemez. Tabii. Dersine de çalışıyordur, geliyordur. Ama bu heyecansız öğretmendir. Evet. Çocuk bundan matematik öğrenebilir, fıkıh öğrenebilir. Ama bahsettiğimiz mesajı alamaz bu çocuk. Evet. Bence bu noktayı... Öğretmenler, öğretmenlerimiz, öğretmen deyip dışlamış gibi olmuyor. Öğretmenlerimiz bu noktayı iptidâi bir nokta görmeliler. Hani yani başlangıç noktası. Uma iptidâi yani köhne manasında, köhne evet. görmeliler. Yani köhne manasında kullanıyorum. Köhne manasında kullanıyorum. Çünkü Avrupa'daki bir öğretmen de mesai saatinde bulunmazsam diye bir derdi var zaten. Evet. Veya Allah'tan korkmayan, insanlık gayesi olmayan biri de müdür sicilini tutar. Stajyerliğim kalkmaz diye belki böyle Düşünün, düşünüyordu. Evet. Bence Allah'tan korkan e, her öğretmen Allah'ın emaneti olarak görmeli talebi. Evet. Bu, bu büyük önemli. bir fark bu hocam. Allah'ın emaneti. Anne baba için de aynı şey. Anne baba zaten evet. yani ayetle sabit Tabii. bu emanet. Öğretmenin Devlet içinde böyle değil mi hocam? Devlet de kendisine emanet edilen e, Yani ya, bu Ömer radıyallahu nispet edilen var ya bir keçi <gülüyor> Irak'ta düşerse evet. ne yaparım Yani Allah devlet adamlarına yardım etsin hocam Velev <gülüyor> ki kafir bir devleti yönetsinler evet. Çünkü ortada insan var insanlık serveti var evet. Yani filan bakan mesela orman bakanı Ağaçlara zarar vermedim deyip kurtulamaz bu işten. Çünkü gelecek neslin ağaçları da sana emanetti ve gelecek kuşakların sorunları var. Yani evet. hocam, müminin bakışı farklı. Evet. Mümin kuş bakışı bakar. Kuş bakışı bakarken de mevcut günü görür, dünü inceler, yarınları evet. inceler. Bu onun gördüğünün de yüzde biridir, yüzde 99 da ahiretlik hesaplaşmayı görür. Evet, evet. Yani eğer öğretmenimiz öğrencinin 50 dakika aksaksız dersi dinlediğini, üstelik de sözlü yaptığını, sözlüde de anladığını müfettiş geliyor, inceliyor ki öğrenci çok iyi anlamış. Bu nokta ise gördüğümüz, bu ise gördüğümüz. Bu Allah'a iman etmeyen bir öğretmenin de göreceği bir şey. Evet. Helal, al. benim maaşım helal. Götürüp hanemine bu ayki maaşım kuruşuna kadar helaldir bize. Üstelik de terlemiştim derste klima yoktu sınıfta dese o da hakkı. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ama ben kendi öğretmenlerime bakıyorum Rabbime hamd ediyorum hocam hocalarımı saymaya kalktım diye 200'den fazla insan var aklımda Maşallah. yani ilkokul okumadım ama sonraki dönemden hocalarım şimdi benimle şakalaşan espri yapan hocalar var çok iyi şeyler öğrendiğim hocalarım var mesela Mekke'de üniversiteye girdiğimizde Allah rahmet etsin Muhammed İbrahim diye hocam vardı bana bir baktı baktı sen Türk müsün dedi. Evet dedim. O zaman sen dedi İstanbul çocuğusun dedi. Oturuşun öyle dedi Arapça. Hmm. Evet dedim. Döndü dedi ki sınıfa. Bakın dedi gençler dedi. Ben İstanbul'a gittim dedi. 66'da İstanbul'a gitmiş. Bu olay 85'te oluyor. Evet. İstanbul'a gittim dedi. İstanbul öyle bir şehir ki dedi. Her iki caminin arasına bir cami yapmışlar dedi. <gülüyor> ben de... Anlamadım Arapçasını zannettim. <gülüyor> bir baktım böyle anlamadın mı dedi. İki cami böyle iki parmağını kaldırdı, öbür parmağını da araya sok. Bak böyle arada bir cami daha var dedi. Evet. Ama dedi sana niye söylüyorum bunu biliyor musun dedi. Evet. Böyle bir şehrin temsilcisisin burada unutma dedi. Allah Allah. Hocam e, dört yıllık bir eğitim bu. Değil mi? Evet. E, yüzlerce evet. kişi var amfide evet. ve seni ayağa kaldırıyor hoca. Sen, yani. Missiyon. Yıkıyor. Sonra hocam e, evine çağırdı Bir gün gittik evet. Dedesi Sultan Abdülhamid'in mütercimiymiş Mekke'de Allah Allah. Evet. Demiş, Sana ne dedim anladın mı dedi Dedim ki haram-ı şerifte namazları Kaçırma demek istiyorsun dedim Hayır dedi Bunu anlamadın dedi Orada söyleyemeyeceğim bir şey söyledim ben sana dedi Üstad ne dediniz de, dedi. de Herhalde onu biraz konuşturmak için öyle söyledik. Yok Yani ben haram-ı şerifte namazları kıl sen Camili bir şehrin çocuğusun ha. diyor anladım Evet Bunu, Dedi ki ben sana demek istediğim ki dedi, Hilafet toprağının çocuğusun Dikkat et dedim sana Allah dedi. Allah. Evet. Sonra muhabbetimiz oldu Babam Mekke'ye gelince e, Tanıştırdım onları Lütfü Doğan Hoca Efendi gelmişti tanıştırdım O hatıra Lütfü Doğan Hoca onun dedesine ait Hatıraları biliyormuş hmm, meğer ki evet. Çok güzel yıllarımız oldu evet. Allah rahmet eylesin Hocam şimdi bu da hocaydı Evet. Bir heyecan paylaşması yaptık hocamızla evet, Bana evet. bir heyecan aktarmaya çalıştı tabi, tabi. O Şimdi 84 2014 hocam. İçinizde taşıyorsunuz. Taşıyorum. Dua ile anıyorum. Hilafet toprağının çocuğu kavramı diye bir kavram zihnimde var. Üreyinizde var evet. Bu da hoca. Başka bir hocam da var hoca. Bu sebeple hocam. Hocalarımız bunu evet, cami evet. hocası da diyebiliriz hocam. O da. Oldu. Cami hocası da diyebiliriz. Kur'an kursu muallimlerimiz de diyebiliriz. İmam Hatip Sitesi'nde de ilkokuldaki öğretmen de diyebiliriz. Bir insanı Allah sana emanet etti mi? Evet. Bunu devletten maaş karşılığı yaptığın bir iş olarak görmek sıradan bir iş. Bunu herkes evet. yapıyor zaten. Öbür türlü müfettiş sicil yazıyor sana. Başın derde giriyor. Allah'ın en mükerrem mahluku kulu bana emanet. Mümin böyle düşünmeli. Evet. Bu düşüncedeki bir insanın işi kolay hocam. Niye kolay? Melekler ona yardım edecek. Böyle olunca da gözlerinden bakışıyla talebeyi etkiliyor. Evet. Küçük bir espirin işe yarıyor. E, ciddi bir e, tepki göstersen üzülüyor, çalışıyor talebe. Bu da meseleyi önündeki müfredatı, ders kitabını bitirip bitirmemek düzeyinden alıyorsun. Evet. Bir insan yetiştirmek düzeyine getiriyoruz hocam. Çok önemli, çok önemli. Burada e, izin verirseniz ben öğretmen kelimesini bir tarafa doğru kaydırıyorum. Şimdi hocam e, bir, hocam bir hatırlatmada bulunayım. Bu program bazen e, kim konuşuyor ne konuşuluyor e, dinleyiciler bir yerden yakalıyorlar merak ediyorlar. Arada vermedik yani e, İslam'dan hayata ölçüler programındayız. Değerli dinleyiciler bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız hocamla insan sermayesine Verilmesi gereken emek Yetişmiş insan Problemi, kaht rical İslam dünyasının Ana insan problemi Bunlar üzerine sohbet i̇nsan ediyor yetiştirme, İnsan yetiştirme evet. Şimdi hocam Bir medresede veya İmam Hatip Sesinde veya ilahiyat Fakültesinde Veya düz bir yerde Bir öğrenci 20-30 tane hoca görüyor 3-4 senelik zaman zarfında evet. belki de daha fazla görüyor diyeyim. Yani bir sene içinde 7-8 hoca görüyor zaten. Şimdi mesela bir İmam Hatip, bir ilahiyat fakültesi programında 50 hoca gördüğünü kabul edelim ortalama. 8 evet. yıl içerisinde. 50 farklı insan. Bunların içinde kabiliyetli olanlar var, alemi var, sıradanı var veya neyse. Ve 8 yılda İmam Hatip bundan sonra ilahiyatta bir seviyeye geliyor. Evet. Bu seviye 3 aşağı 5 yukarı falan bir seviye değil toplum bazına bakıldığında. Evet. Hocam aynı insan gidiyor o ilahiyat'taki akademisyenlerin, İmam Hatip'teki hocaların bilgisi kadar belki bilgisi de olmayan bir şeyh efendinin önüne oturuyor. Evet. 8 yılda aldığını 8 dakikada alıp dönüyor. Nasıl oluyor? E, onu işte irdeleyelim hocam. <gülüyor> Bütün akademisyenler hepimiz bunu irdelemeliyiz. Şimdi bilgiyi, bilgiyi almıyor orada. Bilgi nasıl alsın sekiz dakikada veya yani işte, da bilgiyi almıyor, başka bir şey alıyor. Tefsir uzmanı değil, Evet. hadis uzmanı değil, evet. fıkıh uzmanı değil, büyük oranda. Hepsi evet, böyledir evet. de demiyorum ama genelde şey Efendi'nin vakti olmaz böyle tahassüs yapmaya evet. bir şeyde. Şimdi mesela sekiz sene gidiyor geliyor, üzerindeki değişiklikler hissedilmiyor... Bir gün bir şey efendiyle bir saat bir oturum yapıyor. O da uzaktan belki onu görüyordur. Eve gidiyor hanımı ilk gün hayrola sende bir değişiklik var diyor. Erziye. İnsan neyi alıyor <gülüyor> şey hocam orada? Yani hocam o... bu ha. aldığı şey işte evet. bahsettiğim birisi müfredatına sadık, 50. dakikaya kadar aksatmıyor, derste şakalaşmıyor. Hı hı. E, güzel ders veriyor, vakti etmiyor Öbürü de gönlünü veriyor evet. Biri heyecan sahibi bu bu kişi de beraber olacağız. İkimiz inşallah cennette buluşacağız bununla diye bakıyor. Yani bu, biri bu benim yanıma geldi. Allah bana bunu gönderdi. Ben buna bütün varımı yoğumu vereyim diye bakıyor. Bu çok önemli evet, hocam. Evet. Burada muadil bir benzetme nedir biliyor musunuz? Mesela 50 sene bir insan yaşadığı ülkede, şehirde, köyde her yerde namaz kılıyor. Aksatmıyor evet. namazını. Kâbe'ye gidiyor. Kalp krizi geçirecek gibi oluyor Kâbe'de. Halbuki Kâbe'nin şubesi bütün Camiler. Camiler. Orada mesela caminin önünde Bağırıp Kabe'de çağırıyor başka Kabe... bir a... Kabe'de başka bir aşı oluyor Evet bu işte Kabe'de heyecan var aslında Kabe'deki o gürültü Kalabalık ayağına bastılar filan Camideki huzur da yok Kabe'de hocam evet. Genelde evet. hele hac evet. zamanı Canını kurtarmaya çalışıyorsun yani Tavaf evet. ederken evet. Köy camileri ben gidiyorum bazen ahşap camiler Hocam burada 3 gün evet. namaz kılsam Geçiyor içinden evet. evet. ama Kabe'deki o kolabalık gürültü o köyde akasi ağaçlarının altındaki caminin ahşap caminin vermediğini veriyor. Evet. Yani bakıyorsun ki yani İslam'ı iliklerime kadar yaşamışım elhamdülillah diye hissediyor insan. Hocam haşa yani ben e, böyle bir hak ihlali yapmış olmayayım öğretmenlerimizin işte tarif ettiğimiz... Şeyh Efendi gibi bir şey veremiyorlarını Tahkir etmek için söylemiyorum Hepimiz bir seviye alalım Bir hız katalım evet, kendimizde evet. söylüyorum Yoksa helalinden yani kendimizi kazanana tahlil ediyoruz, ke Kendimizi Kendimizi Öğretmenlerimizi ediyoruz, evet. anne baba olarak kendimizi. sıçrama yapabilir miyiz, Biz, tahkir. Yapabilir miyiz? Biz, Yoksa evet. tahkir bizim işimiz değil tabii ki, tabii Ümm ki. Ümmetin geleceğindeki insanlar evet. Bizim tarihimizi okuyanlar O tahkiri yapacak gerekiyorsa evet ama bir şey var tabi yani bir problemimiz var değil mi? Soğukluk yani, hocam insan açığı problemimiz var oradan geliyoruz buralara da yani bunu nasıl kapatabiliriz oradaki temel eksikliklerimiz ne oradan geliyoruz bu e, tahlillerinize yani. Yani mesela en yakın bir zamanda e, bir sendikadan e, birkaç tane öğretmen birleşmişler çalışma ilkelerini konuşmak üzere Hı. geldiler Allah razı olsun oturduk ben de çok mutlu oldum eee Baktım soruları hep şu noktada odaklanıyor. Ya hocam bana bir tane hatta yüzüme kusura bakma bir şey söyleyeceğim. Ben dedi on tane Nurattin hocanın hocası olarak dirilmek istiyorum kıyamet günü ne yapayım dedi. Hmm, Gel güzel. bana ders okut dedim madem böyle istiyorsun. <gülüyor> Yok öyle değil hocam dedi. Yani İmam Hatip Lisesi'nde on tane Nurattin dedi. Çıksın. E, dedim ki bak ben sana bir şey söyleyeyim dedim. Ben bir mitinge katılmıştım diye... E, İdareyi gelmiş polis sıkıştırmış. Nurattin Yıldız hmm. e, nerede diye. E, bizim bir meslek dersleri hocamız şu anda öldü. Allah rahmet eylesin. Bana da hmm. Nurattin idarede dikkatimi çekti. Seni her an çağırabilirler. Dersten sonra peşimden geldi. Beni evine götürdü. O konu kapanana kadar beni evinde tuttu. Hanımını da başka bir yere gönderdi. Ben evde rahat kalayım evet, diye. Evet, evet. Bir babalık bu hocam Evet. Bir evet. babalık. Sorumluluk yani bir yani şeye karşı Sonra her akşam geldi Dedi ki Nurattin dedi Girersin içeri dedi senin bir kabahatin yok ama Dedi başın belaya Girer dedi Müslümanlar dedi. bir adam Kaybetmesin dedi Güzel. E, Allah rahmet eylesin ağır bir hastalıktan Vefat etti hocam Şimdi hocam bu bir hocalık Babalık ve heyecan meselesi Adamın bana borcu yok Olayla ilgisi yok İdaredeyken dikkatini çekmiş Nurattin Yıldız diye birisi soruşturuluyor. Lise talebesi çocuğa yazık olur diye çıkıyor idareden geliyor beni götürüyor evine saklıyor. Evet. Evine saklıyor. <gülüyor> Eğer sonra öğrendim ki peşimden de bu olayın bir yanlış olduğunda idarede tartışmış karakola gitmiş düzeltmiş işi garanti etince bana derslere gel geri dedi. Evet güzel. E şimdi illa böyle tabii çocuklar eve götürme anlamında demiyorum. Ama insanın bir yaşında bebeğine gösterdiği letafeti inceliği aman düşer çocuk nezaketini evet. lise talebesine gösteriyor olduğunu talebe hissedince ders anlatmaya gerekiyor hocam. Evet. Sende evet. ne varsa hani bu bilgisayardan bilgisayara bir şey aktarılıyor ya kablosuz bir şekilde. Evet. Kablosuz hiç tahtaya yazı yazmadan öğrenci onları senden alıyor zaten. Şeyh Efendi'nin farkı bu işte hocam. Evet. Gönül evet. aktarımı yapıyor. Şeyh Efendi bu ne öğretmen derse öğretmen hocam demin size hani sendikadan geldi dediniz ya Hani ne yapayım da ben mesela okulumda dokuz tane Nurettin e, Hoca yetiştireyim? Aslında bu soru böyle tek kişinin sorusu değil hocam. Belki binlerce öğretmenin yani hani o dert sahibi böyle hakikaten de çocuğu emanet olarak gören ee, öğretmenlerin de sorusu yani belki bizim de işte ya bu açığı nasıl kapatabiliriz sorumuzun şeyi o. Şimdi bence bu öğretmenlere de bir şey söylemek lazım yani şu tar söylemişinizdir mutlaka. Yani, iki saat ha, şu, tarz, şu tarz şu tar çalışmak lazım diye yani vaktimiz ilerliyor. Ben şimdi sizin mesela bir özel çalışmanız var bir vakıf bünyesinde oraya gelen gençler de biliyorum ki yani Nurettin hocam bize rehberlik etsin biz kendimize yetiştirelim yani İslam dünyasının Müslümanların ihtiyacı olan adam haline gelelim gibi bir arayışla geliyorlar onlara da rehberlik ediyorsun Allah razı olsun işte o rehberlik nasıl bir rehberlik? Size o öğretmene ne söylediniz? Size böyle bir genç geldiğinde e, ne söylüyorsunuz? O anlamda şöyle bir e, tecrübelerinizi paylaşmanızı ben istirham edeceğim. Şimdi hocam e, öğretmen, o öğretmen kardeşlerimize böyle 3 saate yakın sürdü toplam e, oturumumuz. Allah razı olsun onlar notlar aldılar. Sonra dediler keşke kaydetseydik etseydik Bunları daha evet. iyi olur dediler Şimdi Çıkarken o öğretmen Dedi ki bir tanesi Hocam dedi biz bu soruyu dedi çok kimseye soruyoruz Ama dedi hep uçuk Laflarla götüştürüyorlar. onun için de Kayıt cihazı getirmedik dedi keşke kayıt cihazı Getirsin yani sen de bizi sapsaklayacaksın Başından düşündük ya Çünkü hocam üstünde derinleşilmemiş Konu Yani derinleşmeyince şey üretemiyorsunuz yani siz o onu kendi içinizde dert edineceksiniz niye yani ben bu Müslümanların insan sermayesi açığını nasıl kapatabilirim buna bir kafa yormak gerekiyor o noktada sizin e, çabalarınız var onu paylaşın o öğretmen başardım. kardeşlerimize dedim ki bir numaralı işiniz bu işi kulluğunuzun bir parçası göreceksiniz. ...namazda sev secdesi yaptığın zaman yanılınca... Hmm. ...bunun da sev secdesi olacak sizin için. Hmm. Çok güzel. Mesela sizden bir taneniz... ...ne konusu anlatıyorsunuz? İşte abdest konusunu anlatıyorsunuz. O gün olur ki eşinle rahatsızdın... ...eşin doğum yapacaktı, moralin, şevkin kırıktı... ...performans dedikleri şey düşüktü. Geldin... ...dersi anlattın, talebelerde notlarını tuttular bir hafta sonra bu ders eski derslerin kıvamında olmadı. Bunun telafisini yapayım deyip, gençler herkes eve giderken siz 10 dakika bekleyin ders takviyesi yapacağım diyorsan, sen bu işi ciddiye alıyorsun demek. Evet, güzel. Yani tıpkı ne gibi, namazımda eksiklik oldu, sev secde yapayım diyor. Sonra bakıyorsun ki şu yanlışmış, bir daha kılıyorsun o namazı. Tabii. Orucun kazasını yapıyorsun. Senin orucun namazın olmalı bu öğretim. Evet, evet. Çünkü neden? Kıyamet gün allah Teala ee, bunu sana soracak efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam onlara bu hadis-i şerhinden başlamıştım. Allah'ın on kişiyi emanet edip de sonra da o emanetin hesabını vermeden cennete sokacağı bir kulu yoktur diyor efendimiz. Allah Allah. Yani öyle bir devlet mevletten söz ettik. Biz. Anne baba öğretmen. Bir öğretmen on kişiden aşağı sınıf yok zaten. Çünkü on... varınca iş çok zor. <gülüyor> hocam o hep de yani o hiç evet. zor bile değil artık yani zorluğun bir kademesi var. <gülüyor> evet. Bu zor bile değil. Burada hocam bu hadis benim mihmandarım olmalı. 10 kişiyi emanet etti Allah. Layık bir düzende de olsa bu düzen meselesi değil. Yani evet. bu insanlık meselesi. E, bu 10 kişinin hesabını vermeden cennet yok. Evet. Bunu yani... düşünen bir öğretmenle Saat 8-10 geçeydi ders girdim ben. 9'da da çıktım. Evet. Diyen aynı değil hocam. Biri bekçi gibi, biri anne gibi duruyor sınıfta. Evet güzel. Bu, bu farkı yakalamalı öğretmen. 10 kişinin hesabını vermeden cennete girmek yok. Bu cihat gibi eğitim yapmak demek. Evet. Bu ibadet gibi, namaz gibi eğitim yapmak demektir. Güzel. Bu oruçlu iken gibi yapmak. 2. dedim ki... Bilmiyorum böyle bir imkan var mı ama sabır ölçümü diye bir test varsa gidin sabır ölçümü yaptırın. Böyle bir test yap Kan talihli ben kolesterol falan hmm, ölçtürüyorum evet. da sabır ölçümü yapılıyor mu bilmiyorum. <gülüyor> evet. İki kişinin sabır ölçümü yapması lazım hocam. Bir ehliyet alanın. Evet. Devlet bunu yapmalı. <gülüyor> yani iki de öğretmen sabret. Çünkü <gülüyor> trafik senin iradene göre gidilemeyen bir yer. Evet. Sabretmeyen bir saniye için kornaya basıyor gece yarısı. Evet. Yani kul hakkına giriyorsun. Sabırsızlıktan gaza basıyorsun. İki, öğretmen hocam başkasının doğurdukları ve her biri bir dünya olan otuz kişiyle uğraşıyor. Evet. Her biri bir dünya bunların. Ancak... Peygamber nitelikli, Eyüp Aleyhisselam nitelikli sabrı olan biri çocuk yetiştirir. Zaten öyle deneyelim. Peygamber sabrı lazım diye. Yani Eyüp sabrı deniyor <gülüyor> evet. ya. Yani esasen sabır Nuh Aleyhisselam daha büyük örnek hocam. En az on evet. katı Eyüp Aleyhisselam'ın örneği. Evet. Ama her halükarda sabır testi ben bunu tabii mecazi olarak söyledim. Yani evet, gidip de evet. hastanede sabır testi yapacak hali yok. Başkasının doğurduğuna sabredeceksin sen. İnsanlar kendi doğurduğuna sabredemiyorlar. <gülüyor> evet. Çünkü sabredemeyen hocam yüzeyselleşiyor bu sefer. Halbuki sinirlendirdikçe çocuk merhameti açılmalı hocanın. Onlara bir örnek evet, verdim. Evet. Onlar çünkü hemen sınıfların gerginliğinden, çocukların tabii. serseriliğinden, avareliğinden bana örnekler verdiler. Evet, ben çok, onları çok dinledim. Tabii, evet. Dedim ki güzel kardeşim bir hasta düşünün hastaneye geldi. Doktora diyor ki valla kolumu kaltırınca ağrıyor diyor. Doktor bununla ilgilenir mi? İlgilenir diyorlar. İkinci hasta geldi, doktor bey kolumu kıpırdatamıyorum dedi. Bununla ilgilenir mi dedim, daha çok ilgilenir. Evet. Doğru. Öbür hasta geldi, doktor bey kolum koptu kopacak gibi diyor. <gülüyor> bununla ne yapar? Bütün takatini harcar. Öğretmen, ilim doktorudur. Öğretmen, öğrencisi terbiyeli ise bir kapasite gösterecek. Yaramazsa iki kapasite Bela bir çocuksa son kapasiteyi gösterecek. Evet. Bu öğretmen hocam. Bunun da hocası Musab bin evet. evet. Musab bin Ümeyr, Melek gibi adamlara derse gitmedi. Dağılık. Onu öldürmeye gelenlerle ders yaptı. Tabii. Ve öğretmenliğin nasıl Bilal Ağabeyşi müezzinlerin piri, öğretmenliğin piri Musab. Devlet kurdu hocam. Evet. Nesil yetiştirdi. Nesil yetiştirdi. Radıyallahu Dağru. Ama sabrıyla. Evet. Öldüreceksen öldür hele bir dinle beni Dinle beni dedi evet Ben uç unutmuyorum hocam e, Bizim sınıfımızda çok e, Kapasiteli bir yaramaz arkadaş vardı Ama kapasiteliydi Onu dövmeyen hoca O zamanlar okullarda hürriyet vardı Dayağa karşı <gülüyor> Onu dövmeyen hocanın herhalde yani Kadın hocalar dövmezdi mesela evet. Hocam bir Arapça hocamız vardı e, Yaşıyor Allah afiyetlerini ya, Hepsini daim etsin ee, o hocamız ona kafayı taktıydı. O arkadaşımız şu anda müftü hocam Türkiye'de. Evet. Bu evet. arkadaşımız. O arkadaşımızı hocam dövmeyen tek hoca oydu. Arapça hocamız. Dövmediği gibi onu ara sıra derslerden sonra çağırır. Elini omuzuna atar. Bravo sana filan gibi sözler söylerdi. Biz de sinirlenirdik. Yani <gülüyor> olan biz suslu duruyoruz. Bize bir şey dediği yok. Yani övüyorduk. Evet. Hocam. Azdıkça merhametini büyüttü. Azdıkça talebe merhametini büyüttü. Gözümle gördüm. O öğrenci hem çok iyi bir üniversiteye girdi. Üniversiteye girişi çok iyi oldu. Hem de gönül adamı olduğu genç. Evet, evet. Dolayısıyla örnek olarak bildiğim için zikrediyorum bunu ben. Dolayısıyla bizim öğretmenliği sabır deposu gibi görmemiz lazım. Evet. Öyle hakkaniyetten dolayı sinirlenen, yanlışlara kızan filan öğretmen. O trafik polisi olmalı hocam. <gülüyor> yani öğretmenlik özel bir meslektir. İnsan yetiştiriyorsun. Karşındaki senden akıllı genelde. Evet. Ve öğretmen olarak hocam kesinlikle üçüncü tavsiyem. Okuldan mezun olduktan sonra öğretmen her sene bir yüksekokul bitirmeli. Örgün eğitimde değil ama. Evet, Çünkü mesela... şöyle Ben okul okudum Mesela ilahiyat fakültesi okudum Din dersi öğretmeni oldum Ne aldım? On cilt kitap aldım oradan ilim olarak evet. İlim hocam eskir durduğu yerde Eski ilimle girdiğin sınıfta Erkekliğini delikanlılığını göstererek Sen ilmini ispat edersin Değirmen gibi Arkadan buğday geldikçe Değirmen aşağıdan un öğütecek. Eski öğüttüğünü bir daha öğütmemeli değirmen. Yani okuyan... Yoksa taş kendi kendine öğütür. Belki o değirmeni bilmiyordur şimdi evet. dinleyenlerimiz. Ona örnek vermeyeyim dedim. Ee, öğretmen çok okumalı, araştırmalı hocam. Okudukça... Yani öğretmenin eğitimi bitmemeli. Bitmemeli. Evet. Bu okudukça sabrı da, kapasitesi de örneklemesi de artacak. Mesela talebe ...tekrara düştüğünü... ...görmemeli öğretmenin... Evet. ...mesela abdesi mi... ...anlatıyor öğretmen... ...farklı örneklerle... ...hep abdesi anlatmalı... ...bir yıl içinde... ...o öğretmeni... ...elli örnekle karşısında... ...görmeli öğrenci... ...bu da... ...heyecanlı öğretmenin... E, ...gerektirdiği evet, sonuç... Evet, evet. ...yoksa yasal olarak devletin müfredatını ...anlatana kimse bir şey demiyor... Evet. Bir de yorulursunuz zaten hocam. Yani o e, rutinleşirseniz evet. bir süre sonra gel, ayağınız geri geri gitmeye başlar. Yani o heyecan yüklü olmazsa e, hakikaten e, kendinizi yenileme iradesi de olmaz. Onun için öğretmenlik belki sürekli heyecanı beslemek gereken de kendi taze heyecanla, her şarj olmayı yeniden, değil, değil mi? Evet. Bu da bilgiyle olur. Evet. Artı öğretmen kardeşlerimize çok e, önemli bir tavsiyem daha üstadım. İnsanda iş körlüğü diye bir şey oluyor. Evet. Sistem Bu, körlüğü diyorlar. Sistem iş körlüğü. körlüğü. Yani aynı okula gidiyorsun, geliyorsun. Ben şahsen kanaatim 5 yıldan fazla bir okulda durmamalı bir öğretmen. Evet. <gülüyor> Eğer duruyorsa tenezzül edip yani bir şahsiyetinden ferahat etmekte gerekiyorsa mesela haftada bir gün Arkadaşların okullarına gidip daha iyi okullar görmeli, daha iyi hocalar görmeli, daha berbatlarını görüp şükretmeli. Evet. Yani sürekli mezun olduktan sonra da aynı olduğu okulda 10 sene kalmış, 10 sene orada artık iş görülüyor olmuş. Aynı saatte giriyor çıkıyor. Bilgi de bunu tazelemeyebilir. Evet. Yani onun mahallesinden o okula gelenler hep aynı zaten üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla öğretmen semt olarak da kendini yenilemeli. Evet. Farklılık Bunu Avrupa'ya gidip Avrupa'daki öğretmenleri Görmesi anlamında söylemiyorum O başka bir araştırma konusu Ama bizim toprağımızdaki Çiçek farklılıklarını görmeli öğretmen evet. Bu da ona çok katkıda bulunur evet. Çok katkıda bulunur Hocam yani devamı gelecek Anlaşılan evet. ama süremiz e, Bitti Bu konuyu konuşmaya devam edelim inşallah. inşallah. ben sizin O kendi eğitim Tecrübeniz ee, yani vakıftaki gençlerle yaptığınız çalışmayı da inşallah dinleyicilerimizle i̇nşallah. bir paylaşalım diye düşünüyorum yani öğretmen üzerine de daha konuşuruz bu mesele böyle e, kolay bitmez yani <gülüyor> bitmemeli hocam çünkü bitmez. öğretmen okuldaki adam değil anne de öğretmen evet, baba da ya, öğretmen evet, evet. örgün değil o kadar evet, evet. çok teşekkür ediyorum hocam evet değerli dinleyiciler bir İslam'dan hayata ölçüler programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bir başka programda birlikte